Merhaba, Bir Söz küçüm programına daha hoş geldiniz. Ben Utku. Ben Gülce. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz Erhan Ağbaba. Bu konumuzda bugün SBS sistemi hakkında konuşacağız. Merhaba, ilk önce bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, merhabalar, Erhan Ağbaba. Okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanıyım. Ümraniye'de bir okulda çalışıyorum. Herkese merhabalar tekrar. Merhaba. Ee, bize birazcık SBS... Yani ÖSS, SBS'den bahsedebilir miyim? Tabii. Tabii. Şimdi biraz daha geriye doğru gidersek biliyorsunuz iki yıl önce değişti. Eskiden OKS'ydi. Şu an SBS haline geldi. OKS'ydi sadece 8. sınıf sonunda giriliyordu ve sonucunda bir yerleşim puanı elde ediliyordu. Ve ona göre liseler seçiliyordu. Fakat yeni değişiklikle birlikte artık 6. 7. ve 8 sınıfta olmak üzere 3 sınav yapılıyor. E, 6. sınıftaki girilen sınavın %25'i 7. sınıfta girilen sınavın %35'i 8. sınıfta girilen sınavında %40'ı alınarak bir yerleştirme puanı elde ediliyor. Tabi bu yerleştirme puanının %70'i e, alınıyor. Bir de öğrencilerin eskiden bu ilk öğretim başarı puanıydı. Şimdi yıl sonu başarı puanı haline geldi. E, okuldaki başarısının tüm derslerde gösterdiği başarısının da %25'i alınmaya başlandı ve böylece %70'i yüzde %25'i ee, yıl sonu başarı puanı, bir de %5'lik bir davranış puanı vardı. Muhtemelen biraz sonra soracaksınızdır niye kaldırıldı diye. Ee, davranış puanı biliyorsunuz Danıştay Bozdu kaldırıldı. Ee, i̇lk öğretim aşamasında öğrencilerin karakter gelişiminin puanlanamayacağı söylendi ve böylece bir %5'lik muallak durum söz konusu ve bunun sonucunda bir e, yerleştirme puanı elde ediliyor ve buna göre de e, bir tercih yapılıyor. E, genel olarak SBS'e nin genel tanıtımını böyle yapabilirim. Peki SBS'ye giren kişiler bu sınavı nasıl çalışmalı? Ee, hani SBS'ye hazırlık çok uzun bir maraton yani yaklaşık 3 yıllık süreci kapsıyor ve her her bir e, sınav e, kendine özel bir sınav. Şimdi eskiden OKS'de e, müfredatın mü, e, ilk öğretim müfredatından bağımsız sorular soruluyordu. Fakat şu an e, SBS sınavlarında o sınıfın e, ders müfredatı ele alınıyor. Örneğin 6. sınıf sonunda girilen 6. sınıf e, seviye belirleme sınavı için sadece 6. sınıfta görülen müfredat tam sorular soruluyor. Doğal olarak da birinci öncelik e, öğrencinin bulunduğu okuldaki, bulunduğu derslere çok iyi adapte olması, dersini derste çok iyi dinlemesi, yani okuldaki derslere biraz ağırlık vermesi. Çünkü e, SBS ile e, eş güdümlü olduğu için yani SBS'de o müfredattan sorular sorulacağı için birincisi bu. Öncelikle e, okuldaki derslerine çokça ağırlık verecek. Bunun iki avantajı var. Birincisi hem bu şekilde SBS'ye hazırlanmış olacak. İkincisi aynı zamanda 6. sınıf yıl sonu başarı puanının yüksek olmasını sağlayacak. Çünkü karne notu yükselecek. Eğer e, okuldaki derslerine ağırlık verirse birincisi bu. İkincisi, düzenli konu çalışılması gerekiyor. Yani haftalık bir plan yapılması gerekiyor. Bu haftalık plan kişinin kendi temposuna göre ayarlanabilir. Ve bu durumda özellikle okul rehber öğretmenlerinden yardım alınabilir. Düzenli haftalık bir plan yapılarak düzenli konu anlatımı çalışılmalı. Ve bunun yanı sıra da ortalama günlük en az 200 soru çözülmesi gerekiyor. Ve böylece haftalık 1000 ile 3000 sonrası arası bir e, hazırlık sonucunda e, ben inanıyorum ki e, böyle hazırlanan tüm gençler SBS'yi girdiği SBS sınavını başarıyla e, kazanabilir diyeyim. Peki sizce sistem ne kadar doğru? Ee, evet çok e, iyi bir soruydu. Çok doğru değil. Yani bir rehber öğretmen olarak bunu itiraf etmek gerekirse ee, hani öğrenci daha gelişim aşamasında olan öğrencilerin böyle e, yarış atı gibi e, bir stresin altına sokulması e, çok e, iyi bir şey değil bence. Hani çok da açmadan söyleyeyim, üstü kapalı söyleyeyim ben bunu. E, çünkü öğrenci her öğrencinin bulunduğu yaş düzeyinde ve bulunduğu sınıf düzeyinde yetenekleri, ilgileri, gelişmeyi hazırlık durumu hazır bulunuşluk durumu, her şey birbirinden çok çok farklı. Ve doğal olarak bunun sonucunda sadece tek bir sınavla diğer arta kalan yeteneklerin tamamını göz ardı etmek elbette çok da mantıklı bir yöntem değil. Öte yandan da aynı zamanda sınavın yapılış şekli de ayrı bir muamma. Hani test çözmek farklı bir yetenek değil. Yani tam anlamıyla olmasa da farklı bir yetenek e, herkes buna çok yatkın değil. Daha farklı, e, bilgi daha farklı yöntemlerle alınabilir. Ve doğur olarak da daha farklılık e, gerektiren e, yöntemler kullanılmadığı için de e, sonuç olarak, tötü olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Çok doğru bir sistem değil. Peki davranış bağını neden kaldırıldı? E, şimdi davranış bağını ilk öğretim aşamasındaki e, öğrencilerin hala gelişim aşamasında olduğu için ee, bulunduğu noktada karakter yapısının ya da davranış yapısının ölçülmesinin çok da doğru bir yöntem e, olmadığı danışlar tarafından e, dava bozuldu. E, bir psikolojik danışman olarak ben de e, kesinlikle katılıyorum. E, sadece o yaş düzeyinde değil, e, insanların yani tüm e, doğumundan ölümüne kadar hiçbir insanın bulunduğu yaş düzeyinde e, davranış durumu ve karakter durumu e, ölçülmemeli, puanlanmamalı. Çünkü karakter ya da gelişim dediğim şey puanlanabilir bir şey değildir. Doğal olarak da hani kaldırılmasını e, ben çok da e, destekledim e, ve doğru bir atılım oldu bence. E, sizin için peki sistem e, nasıl olmalı? SBS sisteminin bütününden bahsediyorsun. Evet. Şimdi e, iyi soru. Hani bence sınav olmamalı. Yani baştan... E, bu Bunu söylemek gerekir. Hani, e, geri, hale gelişim aşamasında olan birçok yönüyle kişisel, sosyal, duygusal, eğitsel, mesleki, ahlaki gelişim aranları kapsamında hale gelişim aşamasında olan hiçbir birey bulunduğu yaş düzeyinde e, sınavla ölçülmemeli ya da sınava sokulmamalı. Doğal olarak yani bence başından yapılacak şey bu sınavın hiçbirisinde olmaması. Yani diyeceksiniz ki peki e, sınav olmasın. Sınav olmazsa bu öğrenciler işte fen liselerine, anadolu liselerine ya da ilgili e, orta kurumlarına nasıl yönlendirilecekler? Ya da nasıl seçilecekler? Yani böyle bir muamma doğmaz mı diye bir soru geliyor akla. E, aslında bunların okul müyesine yapılması gerekiyor. Yani okulların işte e, okul öncesinden itibaren çocukları bulunduğu e, yaş düzeyine göre e, kişisel, duygusal, mesleki, eğitsel e, özellikleri, gelişim alanları, yetenekleri, ilgilerine göre 3. ya da 4. sınıfa kadar bunları belirleyip o yaştan sonra kendi yeteneğini ilgisine göre yönlendirmesi gerekiyor. Ve bir çocuk 8. sınıftan mezun olurken yani ilk öğretim 8. sınıftan mezun olurken kendi yetenek ve ilgisine göre gidebileceği liseyi zaten bilmek gerekiyor. Ve hatta lise sonrası da bu durum devam etmesi gerekiyor. Yani ilgili lise gitti de ilgili liseden ilgili mesleğe yönlendirilirken de belli süreç içerisinde o gencin tanınması yeteneğine ilgisine göre yönlendirilmesi, fırsatlar sunulması gerekiyor ve ona göre de kendi yeteneğine göre mesleğini de seçmesi gerekiyor ilerleyen dönemlerinde. Hani sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeyim, ilk öğretim aşamasında gençlere kendi yeteneklerini ya da ilgilerini tanıyabilecekleri tüm fırsatlar tanınmalı. Bu fırsatlar tanındıktan sonra o gencin, o ilgisini, o yeteneğini orada denenmesi sağlanmalı ve totalinde de, Gencin e, keşfettiği yeteneklerine göre de uygun ortaöğretim kurumuna yani liseye devamı sınavsız sağlanmalı yani yani yönlendirmeyle yapılmalı diye düşünüyorum. E, Dolaylı olarak da sonuç olarak e, aslında sınav olmamalı. Çünkü e, şöyle bir şey daha bir parantez açayım. E, o sınav gününde o sınav gününde e, atıyorum e, inanılmaz depresyondasınız. Birim ki inanılmaz streslisin. Ya normal e, şartlar altında çok iyi e, işler yapabilen, çok iyi yorumlar yapabilen, akademik e, becerisi yüksek olan bir öğrenci, inanılmaz derecede stresten ya da heyecandan o gün dibe vurabilir. Doğru mu? Ya da diyelim ki e, depresondasın. Olamaz mı yani? Bu e, gün içerisinde yaşadığın herhangi bir olaydan dolayı etkilendim. Atıyorum ailenle ilgili bir sıkıntın var. Atıyorum ergenlik dönemiyle alakalı sıkıntılarım var. Ve tam da o güne gelen SBS sınavı sonucunda başarısız olursan bu kimin başarısızlığıdır? Sizin mi yoksa sizi buna iten bizlerin mi? Doğal olarak da hani tek bir sınavla yapılması bana çok da insanca gelmiyor. Ama yani gündemimizde böyle var. Sınav evet yani sınav sistemi e, gerektiği hala vurgulanıyor. Hani eğer e, devam edecekse de e, gençlerimiz için ya da e, çocuklarımız için yapılabilecek en iyi atılımları bizler. Öncelikle bizler yani okul rehber öğretmenleri e, bunu buna çokça etki edebilmeli. E, ulusal düzeyde de e, politikaları etkileyebilmeli diye düşünüyorum. Peki SPS'e giren öğrenciler belirli bir miktar test sorusu çözüyorlar. Bu test yöntemini nasıl geliştirmeleri gerekir? Yani test çözme tekniği e, konuşmanın başında da belirtmiştim. Bana göre bir yetenek e, ve bunun geliştirilmesi gerçekten zaman alan bir şey. Yani üç şey çok önemli. Birincisi e, hazırlık aşaması yani konuya hazırlık. Yani test çözmeden önce o testin çözüleceği ya da test sorusunun çözüleceği konu ya da ilgili konuyu çok çok iyi bilmek gerekiyor. Yani konuyu bilmeden, bilgiyi bilmeden test çözemezsin. Doğal olarak da birinci öncelik öncelikle konu hazırlanacak dersin konularını çok iyi çalışmak. Birinci öncelik bu. Bu yetiyor mu tek başına? Hayır yetmiyor. İkincisi hız bu da testte geçireceğin zamanı en etkili şekilde kullanabilecek duruma getirmek. Yani siz de biliyorsunuz ki ee, SBS sınavlarında ÖSS sınavlarında en önemli şeylerden bir tanesi zaman. Zamanla yarışıyorsunuz. Doğru da ikinci e, öncelik e, zamanı çok iyi kullanabilmek. Bunu geliştirebilmenin en iyi yolu da bolca test çözmek. E, üçüncüsü e, yorum diyebilirim. Yorumdan kastım da şu her sorunun kendine özel bir yapısı var. E, örneğin paragraf soruları. Onları çözerken önce işte sorunun kendisini okumak, örnek veriyorum yukarıda bir paragraf var, altındaki soruda şu, yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz gibi. Bu tarz soruların, bu tarz sorularda önce sorunun kendisi okunmalı, daha sonra sorunun kendisi okunduktan sonra paragrafta aranmalı. Bu gibi soruya bağlı, sorunun yapısına bağlı çeşitli yöntemler ve teknikler var. Bunları da ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra tekrar buluşmak üzere. by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had line. I found her there but she was past all concern I asked her to hold me I said lady unfold me but she scorned me and she told me I was dead and I could never return well I argued All night like so many have before saying whatever you give me seemed to need so much more then she pointed at me where I kneeled on her floor she said don't try to use me Or slyly refuse me Just win me or lose me It is this That the darkness Is for I cried Oh lady midnight I fear That you grow old The stars eat your body And the wind cry now she said it will just be ignored so I walk through the morning sweet early morning I could hear my lady calling you've won me you've won me my lord you've won kaldığı yerden devam ediyor. Ee, peki hani çocuklar e, hem şey yazılılarına, e, okuldaki yazılılarına çalışmaya çalışıyorlar. Hani derslerini yapıyorlar. Bu yandan da test çözüyorlar. Aslında bizim elimizde hiç boş bir zaman kalmıyor. Hem hani etkinlikleri oluyor da gittiği etkinlikler, daha sonra dershaneler eee yani bunun için. Yani diyorsun ki e, benim e, dünyayı algılayabilmem, dünyayı tanıyabilmem için bolca zamana ihtiyacım olduğu bir dönemde, yeteneklerimi, ilgilerimi tanımam için zamana ihtiyacım olduğum bir dönemde bu kadar sınav ve okul e, bu yaşım için çok ağır değil mi diye bir soru sorduğunu evet. anladığım kadarıyla. Kesinlikle çok ağır çünkü e, gerçekten. Bu yük çok ağır ve bunu size sizlere taşıtmak gerçekten e, benim gibi düşünen çok insan var. Bizim canımızı yakıyor. Yani normalde 11 yaşındaki bir gencin e, yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi e, kendine bolca zaman bularak dünyayı algılayabilmek, dünyayı tanıyabilmek, yeteneklerini keşfedebilmek, düşünce yapısını değiştirebilmek, ne bileyim e, farklı aktivitelerde e, ilgilerini denemek olması gerekirken e, direkt 6. sınıftan itibaren sınav mevhumun altına girmemiz elbette sizi büyük oranda stresi sok stresi sokuyor ve bu da otomatik olarak sizin gelişiminizi büyük oranda sekteye uğratıyor. Peki SBS'ye giren bir öğrencide aile baskısı da çok ön planda. Bunu nasıl önleyebiliriz? Of güzel soru. Yani bir okulda çalışan bir rehber öğretmen olarak belki de benim en çok yaşadığım sıkıntıların ee, başında geliyor. Aslında ailelerin bu duruma gelmesinde en büyük etken yine bizleriz. Yani biz eğitim camiasında olan insanlarız. Niye? Ee, SBS'nin e, önemini anlatırken hani neticesinde yanlış olsa da önemli. Niye? Çünkü sizin e, gelecekteki yaşamınızı etkiliyor. Biz bunu anlatırken biz de ölçü, e, ölçüyü kaçırıyoruz. Ve bir süre sonra SBS aile için çocuğunun tek kurtuluş yoluymuş gibi geliyor. Yani eee CBSE önemli. Çocuklarınızın kazanması gerekiyor. Destekleyin derken e, elbette ki aileler çocuklarını çok fazlaca seviyorlar. Çok fazlaca sevdikleri için de gerekli bütün önlemleri fazlaca alıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte sizin e, zamanınızı e, azaltıyorlar. Dışarıda e, geçirdiğiniz zamanı kısıtlıyorlar. E, ve dolayısıyla da sizi daha çok e, buna yönlendiriyorlar ve bu durumda da ailelerinizden e, ailelerinizde bir baskı oluşması ilk aşamada çok normal. Peki Diyeceksiniz ki e, ailelerdeki bu baskıyı nasıl engelleyebiliriz? E, öncelikle bu durumda sizden yani sizin gibi gençlerden ilk isteğim e, okuldaki rehberlik servislerinden destek almanız. Hani ne tür bir baskı gördüğünüz çok önemli. E, örneğin e, aileli, aileniz size atıyorum e, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanacaksın türünde bir baskı mı yapıyor? Yoksa e, okulda geçirdiğiniz zamana yönelik kaliteli zaman geçirmediğiniz için mi baskı yapıyor? Baskının nedenini ya da baskının kökenini araştırmak gerekiyor ve bu aşamada da sizden e, sizin yapacağınız ilk şey okul rehberlik servislerinden e, destek almanız. Baskı azaltmanın birinci kuralı ailenizi kendinizi iyice ifade etmeniz. Yani bulunduğunuz durumda ne tür duygular hissediyorsanız bunu ailenize açıkça ifade etmeniz. Bizde daha çok gençler ne yapıyor ergen kardeşlerimiz? ilk aşamada kendini yalnızda itiyorlar. Aslında bu ergenlik dönemini mi getirisi? Yalnızda itmek, arkadaşlarıyla çok fazla zaman geçirmek, müzik dinlemek, yani kendisini bulunduğu, kaygı yaşadığı durumdan uzaklaştırmaya yönelik birçok yöntem deniyor. Aileler ise bunu sizin bir baskı altında e, kaldığınızda kaçış gibi düşünmüyorlar. Onlar daha çok aha benim çocuğum, e, SBS sınavına yeteri derecede hazırlanmıyor, önemsenmiyor, önemsemiyor, e, yeteri derecede çaba harcamıyor gibi düşünüyorlar. Bu aşamada sizin yapacağınız ilk şey baskıyı azaltmanın ilk ilk yolu. O an ne hissediyorsanız bunu ailenizle. Bir aile toplantısı yaparak anlatmanız. Örneğin, inanılmaz derecede baskı altındasınız. Kendinizi çok yanlış hissediyorsunuz. E, ailenizin sizi yanlış anlamaması için ailenizi bir akşam toplayıp, bakın işte ben sebesi sınavına gireceğim. Bunun çok önemli olduğunun farkındayım. Ama çok e, baskıdan kaynaklanan garip bir stres yaşıyorum. İşte yalnızlık yaşıyorum ve bu durumda da kendimi rahatlatmak için atıyorum. E, yalnız kalmak istiyorum, müzik dinlemek istiyorum ya da arkadaşlarımla arkadaşlarım bolca vakit geçirmek istiyorum. Bu SBC sınavını önemsemediğim anlamına gelmiyor. Şimdi ne yaptık? E, birincisi ailemize kendimizi e, tam anlamıyla anlatmış olduk. Yani ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü ortaya koymuş olduk. Birincisi bu ve böylece ailedeki ilk aşamada ha, benim çocuğum yalnızlığı tercih ederken SBC'yi önemsemiyor değilmiş aslında o baskı altında ezildiği için bir kaçış noktası arıyormuş diye düşünecektir. Birincisi bu. İkincisi aileleriniz o kadar çok değişiklikler oluyor ki biz eğitim camiasında olmamıza rağmen bazı değişiklikleri yakalamakta güçlük yaşıyoruz. Doğal olarak da aileleriniz de bunları kaçırabiliyorlar. Ailelerinizde bunu çok çok iyi anlatmanız gerekiyor. Yani okuldaki dersleri çok çok önem verirken atıyorum SBS sınavına yönelik test çalışmalarına az Zaman ayırmanız ailenizde önemsenmiyormuş hissi yaratabilir Ama aslında öyle değil e, Bu değişiklikleri ailenizi bilgilendirirseniz e, Daha fa e, daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz Yani baskıyı azaltabilirsiniz Örneğin eskiden e, Okul okase döneminde Okulu çok da aileler çok önemsemeden Özellikle okaseye hazırlan okasyi dershanelere gönderirler falan filan Mesela hala aynı, aynı mantık devam ediyor. Oysa ki şu anki SBS sistemi okuldaki müfredat yapsıyla birebir örtüşüyor. Doğru da artık okuldaki derslere de önem vermek bir yönden SBS'de hazırlamak anlamına geliyor. Bunun gibi yani ailenizi bulunduğunuz durumda e, duruma yönelik e, açıklamanız. Üçüncü e, bir şey artık e, özellikle altıncı sınıftan sonra bazı yetenekleriniz ve bazı ilgilerinizi artık ufak ufak fark edebileceğiniz yaşlardasınız. E, bu durumda ailenize bulunduğunuz yaş düzeyine ilişkin keşfettiğiniz yeteneğiniz ve ilginiz varsa bunları onlara ifade etmeniz gerekiyor. Ve bu durumda da özellikle e, lise seçiminde sizi çokça etkileyecektir. Hani ne tür ilginiz, ne tür yeteneğiniz var ve hangi liselere gitmeniz sizin için avantajlı olacaktır. Bunu ailenizle e, kesinlikle paylaşmanız gerekiyor. Temel olarak e, aile baskısını azaltmanın en önemli yolu ailenizde açık ...iletişimde bulunmanız. Bir Diyerek de sorayım. ailelerde en çok yapılan şey... ...bir karşılaştırma yapmak mesela. Bu çocuğun psikolojini tamamen çökertiyor. Kesinlikle e, katılıyorum. Sadece yani, bütün insanlar için aslında bu. Bir başkasıyla karşılaştırılmak gerçekten güç. Hani Ailelerin bu noktada gözden kaçırdığı şey... E, ...kendi çocuğunun... ...farklı bir insan farklı yeteneklere, farklı bilgi düzeyine, farklı karaktere sahip bir insan olduğunu unutarak onu başka birisiyle kıyaslama yoluna gitmesi elbette can yakıcı bir durum. Bu aşamada da böyle bir durumda karşılaşan gençlerin kendilerini, ailelerini iyi ifade etmesi gerekiyor. Yani karşılaştırıldığı kişinin kim olduğu, neler yapabildiği, neler yapamadığıyla kendisinin kim olduğunu neler yapabildiğini neler yapamadığını ailesiyle paylaşması gerekiyor. Hani bu durumda sizin daha çok gençlerin çözebileceği bir durum değil. Yine bu durumu gençler çok sıkça yaşıyorlarsa kesinlikle okul rehberlik servislerinden destek isteyebilirler. Bu durumda ailelere bu daha mantıklı bir şekilde ve daha yapıcı bir şekilde anlatılarak ikna edilebilir. Peki. Hani bazı genç yani çocuklar da bizim yaşımızdaki hani böyle diyorlar e, hem karnesi kötü oluyor hem e, SBS'ye hiç hazırlanmıyorlar. Hani aman ben zaten üniversiteye de girmeyeceğim neden çalışayım ki gibi tavırları oluyor. Onlar için ne söyleyebilirsiniz? Hmm. Ya şimdi kendimizi bir insan anlamanın en önemli yolu kendimizi onun yerine koymak yani empati diyoruz. Hani e, bu durumu yaşayan kişilerin yerine kendimizi koyalım ve onların bulunduğu e, durumdan bir mevcut duruma bir bakalım işte önümüzde SBS var. E, SBS için e, bir nebze çalışmak gerekiyor, bir nebze zeki olmak gerekiyor, bir nebze işte maddi durumun iyi olması gerekiyor dersen, de, dersen desteği alabilmen için. Ee, öte yandan önünde yarışmak gereken onlarca insanlar, belki de senden çokça iyi insanlar da var. Kötü insanların yani şey anlamında, sbs e, hazırlık anlamında kötü e, hazırlanmış insanların da olduğu bir tablo söz konusu. Öte yandan okuldaki başarı, öte yandan ergenlik dönemiyle e, ilişkili durumlar, e, öte yandan aileyle e, alakalı yapılar ve o insanın o duruma gelmesine neden olan şeylerin önce araştırılması gerekiyor. Ee, ve e, ondan sonra biraz önce bahsettiğim e, o öğrenciden hem SBS e hem de okula yönelik her şeyi önemsemesini beklemeliyiz. Birinci e, öncelik bu. İkincisi e, bu tarz insanlara e, dediğim gibi e, yaklaşmanın en önemli yolu onu anlamak. Ardından da ona e, yol gösterebilmek. Bakın bu dünyada e, her insanın başarabildiği bir şey var. Yani hiçbir insan tümüyle başarısız değildir. Ve herkes e, zin iyi olduğu, herkesin yap başarabildiği, herkesin yapabildiği ve herkesin takdir edilebileceği e, bir alan söz konusu. Doğal olarak da e, o insanın başarılı olmasını e, sağlayabilecek yol bulunup desteklenirse onun da başarılı olabileceğine inanıyorum. Evet programın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Hoşçakalın.